Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İnşallah bugün haklardan bahsedeceğiz. Kul haklarından kul hakkı diye görmediğimiz, fark etmediğimiz ne haklar var üzerimizde bunları fark etmeye çalışacağız. Araç kullanırken gereksiz yere korna çalmak, insanları rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, ve yeni yeni egzoslar var biliyorsunuz. Ses çıkaran bunlar kul cool hakkına dahildir. Otobüste, herhangi bir yerde başkalarının telefonlarını izlemek ya da mesajlarını okumak veya yolda giderken gayri ihtiyari baktığınız bir pencereye kafanızı çevirmeden acaba içeride ne var ne yok bakmak kul cool hakkıdır. İnternet üzerinden izinsiz bir kişinin mailini şunu bunu kullanmak Fotoğraflarını kullanmak kul hakkıdır. Bir evi ziyaret ettiniz, evler bizim mahremlerimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev adabından bahsetmiştir. Örneğin kapıyı üç kez çalarsınız, açılmazsa dönmeniz lazım. Israr etmek veya eve izinsiz girmek, evi gözetlemek yine kul hakkıdır. Hakkınız olmayan bir yemeği yemek. Her ne şartta olursa olsun, örneğin ben yemek yiyorum, yiyebilirsin ama bir sıradasın diyelim, bir kantindesin, bir alışveriş merkezindesin, onun önüne geçeyim demek. Trafikte tüm araçların beklemek durumunda olduğu kuyrukların en önüne geçmeye çalışmak. Başkasının internet ağı vardır, belki şifre koymayı unutmuştur, ona izinsiz girmek, derste kopya çekmek, daha neler var neler. Biz kul hakkını iyi bilmiyoruz. İnşallah bugün bunu iyi bir şekilde öğrenmeyi veya tekrar etmeyi istiyoruz. Çünkü çok tehlikeli bir durum. Bilmeyerek kul hakkına girmek var, bir de bilerek kul hakkına girmek var. Bizler kul hakkını çok genel kavramlar altında anlıyoruz. Örneğin bir insana iftira etmek. Hırsızlık yapmak, gıybet etmek gibi. Fakat basit görünen birçoğumuzun yaptığı hatalar var. Rabbimiz Celle Celaluhu ile alakalı haklar konusunda istediği gibi tasarrufta bulunacak. Kullar arasında adaleti emreden Rabbimiz Celle Celaluhu zaten ismi şeriflerinden bir tanesi adil olmasıdır. Dolayısıyla en adildir kullarının arasındaki hak alacak verecekler noktasında huzuruna o şekilde çıkmamamızı istiyor. Peki çıkarsak ne oluyor? Kimin bir kul hakkı konusunda zaafı varsa, yanlışı varsa, o kardeşiyle eğer dünyada helalleşmezse, onun hakkını vermezse, ahirette ne dirhemin, altının, doların, bitcoinin geçmediği o ahirette ondan alınacaktır. O yüzden... Hak yiyen kişinin sevaplarının alınıp o kişiye yüklenmesinden veya sevabı kalmadı diyelim, karşıdaki kişinin günahlarının ona yüklenmesinden eğer çekiniyor ve korkuyorsak kul hakkını veya haklarını iyi bilmeliyiz. Bir hadisi şerifte buyruluyor ki, kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin cennete girer, nesaide geçiyor. Kibrimiz olmamalı ey hıyanetimiz olmamalı davamıza, dinimize, bayrağımıza ve kul borcumuzda olmayacak. Kul haklarını beşe ayırmış alimlerimiz, bunlar mali haklar, nefsi haklar, insanın namusu ile ilgili haklar, mahremi özeli ile ilgili haklar ve dini haklar diye. Şöyle kısaca değinelim, mali olan haklar, bir insanın malının çalınması, hırsızlık, gasp diyelim veya aldatıldı, kandırıldı, yalan söylendi, ona sahte para verildi, e, malı talan edildi gibi başkasının malına zarar vermek veya buna bugünün rüşveti de denilebilir, yalancı şahitliği de denilebilir. Böyle bir durumda insan ölmeden önce nasıl temizlenebilir? Sadece ''Ya Rabbi'' Ben bu hataları işledim, ne olur beni affet demesi yetiyor mu? Yetmiyor. Alimlerimiz diyor ki, dünyada ölmeden kandırdığı insanın haberi olup olmasa da Allahü Teala bunları kaydettiriyor ve bu dünyada helalleşme olmazsa ahirette sevaplar yer değiştiriyor, günahlar yer değiştiriyor. Peki benim birine borcum var? Evet, ama o öldü, ben de pişman oldum. Diyor ki alimlerimiz varisine ödenecek. Varisine ondan sonra kalan. Babaydı babadan oğla veya bir ortaklığı vardı. İki kişi ortaktı. Bir tanesi vefat etti. Diğer ortak. Varisi yoksa ne olacak peki? Mal sahibini bilmiyor. Ama ona zamanında amiyane tabirle kazık attı. Ne olacak? Diyor ki alimler salih bir fakire hediye olarak verecek. Kendine bunun sevabı geliyor mu? Hayır, sevabı da sahibine gönderilecek. Peki, salih bir fakir bulamadı, İslamiyet'e hizmet eden bir hayım hayır kurumu bulacak, o vakıflara verecek veya kendi salih akrabasına, fakir olan anne babası varsa onlara, çocuklarına hediye olarak verebiliyor mu? Alimlerimiz ekseriyetle verebildiğini söylemişler. Mali olan bir kul hakkı üzerimizde ise, ilk önce o kişiyi bulmalı, Bulamıyorsak varisine, Varisi yoksa sahibi o, Malın sahibi bilinmiyorsa, Salihlere veya fakir fukara, Zatlara verilecek denmiş. Peki bunları da yapma imkanı bulamıyorsa, O parayı yedi, Elinde beş kuruş para kalmadı, Çalışıp verme durumu da yok, Allah Teala'ya, Af dileyecek, ve kendi hakkı için karşıda kimin hakkını yediyse onun için Allah'a dua edecek. Ya Rabbi ne olur o kardeşimizi de affeyle diye. Çünkü gönlü alınmazsa bir insanın ama nasıl olsa ben Allah'a dua ettim deyip de kul hakkından kurtulamıyoruz arkadaşlar. Bu kadar önemli bizim için aslında bir nevi tehlikeli bir mevzu Allah muhafaza. Evet. Kul haklarından ikincisi nefis ile alakalı. Yani hayati günahlar denilen kul hakları. Ne bu? Bir insanı öldürmek veya bir insanı yaralamak, bir uzvunu kesmek gibi şeyler. Bu durumda ne olacak? Önce kişi tevbe edecek. Ya Rabbi affeyle, samimi bir kalple yaptığının yanlış olduğunu bilerek. O kişi kadın veya erkek eğer öldüyse, onun velisiyle helalleşmesi gerekecek. Eğer velisi isterse bunu affeder, isterse belli bir mal ister, isterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Bu redikat edin İslamiyet'te kan davası yoktur. Her insan bu bana verilen bir haktır. Ben bunu istediğim gibi kullanırım. O benim bir akrabamı öldürdü. Ben de onun akrabasını veya kimi öldürdüyse öldürürüm demek böyle bir hak yoktur. Zaten bugün siz isteseniz de istemeseniz de birçok dava devlet tarafından takip edilir. Sen affetsen de devlet bu konuda cezai yaptırımını uygular. Ve bir başka hak ırz namus ile alakalı iffetle alakalı kul hakları. Adından da anlaşılabileceği gibi bir insana iftira etmek, dedikodusunu yapmak, onun kılık kıyafetiyle, suratıyla, vücuduyla her neyse alaya almak, sövmek örneğin. Bu insanın haysiyetiyle, şerefiyle ilgili şeylerdir. Yine kul tevbe edecek, ''Ya Rabbi ne olur beni affeyle, samimi bir şekilde yaptığının yanlış olduğunu bilerek ama yetiyor mu? Burada da yetmiyor.'' mutlaka helalleşmek gerekiyor. Şimdi en büyük problemimiz şu an masamızda bizi bekliyor. E ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim veya kimseyi kandırmadım diyebiliriz. Peki dedikodu etmediğimizi iddia edebilir miyiz? Birine kaşımızla, gözümüzle veya kalabalık bir yerde özellikle seçtiğimiz cümlelerle alay ettiğimiz vakimi değil mi? Bir insanın yüzüne, çok af buyurun, ailesiyle, annesiyle alakalı bir sövme durumu oldu mu? İşte bunu düşünelim. Ve ki böyle bir şey oldu. Olmamasının maalesef imkanı yokmuş gibi geliyor. Çünkü dedikodunun tanımını biliyoruz. Dedikodu neydi? Biri hakkında o kişi yanımızda yokken, onun yanımızda olduğunda rahatsız olacağı şekilde konuşmaktı. Peki iftira neydi? İftira dediğin yalansa da bu sefer iftira oluyordu ve bu daha büyük bir günahtı. Demek ki ben doğruları konuşuyorum, benim karşımda olsa ben yüzüne de onu söylerim dememiz dedikoduyu kenara atmıyor. İşte o yüzden dedikodu yaptıysak, alay ettiysek sövdüysek yine o kişiyi mutlaka aramamız aramak imkanı yok yüzüm yok ben bunu nasıl yaparım diyorsanız öldükten sonra lime lime bizi getirecek melekler Allah korusun lime lime edecek daha doğrusu ne, neden bütün yaptığımız ettiğimiz nereye baktık ne yaptık ne yazdık ne çizdik ne yedik ne giydik Böyle bir ince hesap bizi bekliyor. Ben şimdi ona mesaj yollarsam, zamanında senin gıybetini etmiştim desem nefsime ağır gelir. Bana telefon açıp da helal etmiyorum dese ne olur ya, ben böyle bir şey yapamam demeyin, ahiretten ve ahirette Allah muhafaza yaşayacağımız o çetin badirelerden çok daha hafif kalır. Tekrar ediyorum, dedikodu yapılan kimse ona, en azından şöyle bir mesaj yollamak lazım veya konuşmak lazım kardeşim ben böyle böyle bir program dinledim evet dedikodunun iyi bir şey olmadığını biliyordum ama insanız ağzımdan bir şeyler çıkmış olabilir hatırladığım hatırlamadığım senin hakkında söylediğim şeylerden dolayı af diliyorum Rabbimden senden de özür diliyorum hakkını helal etmeni istiyorum dememiz gerekiyor o yüzden bu madde çok çok önemli olmasına rağmen maalesef çoğumuzun kılımızı kıpırdatmayacağımız bir şey yani şeytanın en önemli silahlarından bir tanesi bu arada dördüncü kul hakkı örneğine geçiyoruz mahremi olan kul hakları nedir bu diyelim ki birine kötülük yaptınız bu sizin annenizdi babanızdı dayanızdı çocuğunuzdu elbette bu da kötü bu da bir haktır lakin başkasına ait bir şeye hıyanetlik ettiniz Allah korusun başkasının çoluk çocuğuna kötülük ettiniz bunlar da ağır kul haklarındandır ne yapmamız gerekiyor yine Allah'a tevbe edeceğiz ya Rabbi affeyle yaptığımızın kötü bir şey olduğunu bileceğiz fitne çıkma ihtimali yoksa helalleşeceğiz ne demek fitne e ben zamanında şöyle bir yanlış yapmıştım böyle bir durumda gidersem aileler birbirine karışacak şu olacak bu olacak insanlar ölecek gibi şeyler varsa hakkı geçen kişiye bol bol dua etmeli sadaka vermeli ve bütün sevabını ona hediye etmeli o fitne ihtimali çok daha büyük zararlar getireceği için güzel dinimizde fitne çıkmaması için elden gelenin yapılması isteniyor bu kadar huzuru isteyen, dünyadaki o özlenen nizamı isteyen Allah indindeki tek din olan İslam'ın mensuplarısınız. Her birimiz elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az. Cidden öyle. Elhamdülillah fitneyi istemiyor Allahu Teala. Helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip bendeki bütün haklarını affet demenin yettiğini söylüyor alimler. Ama sadece böyle bir durumda yani büyük bir fitnenin ortaya çıkmasını engellemek için. Ve son maddemiz dini olan kul hakları. Kim olabilir bu? Sen bir kocasın, sen bir babasın, annesin, teyzesin, amcasın. Yanında kimler var? O insanlara abdesti öğrettin mi? Namaz kılmayı öğrettin mi tatlı tatlı? Yavrum melekler şöyledir, peygamberler böyledir. Kur'an en son inmiş olan kitaptır. Diğerleri tahrif edilmiş yani değiştirilmiştir. Namazda şu kadar rekat olur, şöyle abdest alırız bu helaldir, haramdır gibi şeyleri öğrettin mi dini bilgileri? Veya iş yerindesiniz bilmem kaç yüz tane personeliniz var ve siz namaz kılmayı yasakladınız. Bu da bir kul hakkıdır. Nasıl ilmi evladına, yeğenine, kocana, akrabalarına anlatmadın, öğretmedin. Aynı şekilde bir insan namaz kılacak, bunu engelledin. Bu da dini olan kul haklarına dahil oluyor. Yine aynı şekilde mesela diyelim Ramazan ayındayız. Ramazan ayında birisi oruç yiyor veya açıktan başka haram işlerle istikal ediyor. Kötü örnek olmakta yine kul hakkı içerisine giriyor. Böyle bir durum yapıldı. Yine Allah Teala'ya tevbe edilecek. Bunun yanlış bir şey olduğunu kalben de bilecek. Ya Rabbi inşallah bir daha yapmayacağım. Pişmanım diyecek. Ve bu günahlar için tevbe ettikten sonra eğer hak sahiplerine ulaşabiliyorsa ne ala. Ulaşamıyorsa da isimlerini bilmediği sokakta yürürken kaç yüz kişi onu gördü yemek yerken veya açıktan günah işlerken, çünkü günahı o gören insanlara zayıf göstermiş oluyor ve özendirmiş oluyor, günahın yayılmasına vesile oluyor, tek tek o insanları bulamayacak ama Allah Teala'ya tövbe edip o insanlar içinde dua edecek, etrafa sadaka dağıtacak hayatı boyunca. Değerli kardeşlerim, kul hakkı o kadar önemli ki, bunlara devam etmeden önce sizlerle, kısa bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Siz de buyurur musunuz? Kul hakkı ne demektir? İnsani ilişkilerden bir tanesidir. Değil mi? Yani bir insanın günde kaç rekat namaz kıldığı, tesettürlü olup olmadığı, hacca gidip gitmediği, günde kaç kez tespihat çekip çekmediği ile alakalı değildir. Din, ibadet ve kıyafetten ibaret değildir. Aslında tam Ondan sonra başlar. Yani insani ilişkiler çok önemlidir. Kul haklarından bir tanesi de insanları alaya almak demiştik değil mi? Ashab-ı kiram Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilminden daha ziyade neden etkilenmişlerdir? Onun kulluğundan, onun sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlüğünden, insanlığından, nezaketinden, güzel ahlakından, küçük büyük demeden, her insana saygı duyuşundan, küçücük bir çocuğun bile yanına gittiğinde, onu sanki 30 yaşında bir insanmış gibi karşısında, değer vermesinden, dürüst olmasından daha çok etkilenmişler. Bir insanın demek ki sadece iman gücü değil, o iman gücünü hal ve hareketlerine, gözüne, sözüne, Yüzüne, kıyafetine nasıl aksettirebiliyor ve insanlarla ikili ilişkilerinde İslam yani Müslüman olduğunu ilan edebiliyor mu? Bu çok önemlidir. Bugün maalesef bizden kaynaklanan bu hatalardan dolayı insanlar şöyle diyor. Bak böyle namaz kılacağına, bak ben daha dürüstüm o adamdan. O namaz kılıyor ama faiz yiyor. E ben faiz yemiyorum. Ama namaz da kılmıyorum. İnşallah bir gün kılacağım diyor. Bu doğru mu? Fiil olarak doğru değil. O kılmıyorsa sen kılacaksın ayrı. Ama anlatılan doğru mu? Maalesef doğru. Müslüman elinden, dilinden ve belinden başka insanların zarar görmediği insanlardı oysa. Maalesef bugün kavramlar birbirine girdi. İnsanlar, artık cemaatler, parti, ırk, şu, bu derken derken kavga eder hale geldi. Bugün tevbe eden bir kardeşimiz, kendini evliya zannedip de, sanki bir gün önce aynı hataları kendi yapmamış gibi, hatalı bir insanı gördüğü zaman yerden yere vuracak hale geliyor. İşte bu duruma kof olmak diyoruz. İçin boş olması diyoruz. İşte kıldığımız namazdan, Tuttuğumuz oruçtan, verdiğimiz sadakadan veya bizim üzerimize düşüyorsa hac görevimizden veya zekattan bahsederken aynı din ve yeryüzündeki makbul olan tek dinin sahibi Allah azze ve celle bize insan gibi yaşayıp insanlara insan muamelesinde bulunmamızı da emrediyor. Bunu unuttuğumuz için maalesef biz bu günleri yaşıyoruz. Kardeşlerim, insanlık ahlaktan, nezaketten zayıfladığı ölçüde Müslümanlığı da zayıflıyor, haberimiz yok. Günde 5 milyon tesbih çekmek veya nafile şu kadar namaz kılmakla Allah'a yaklaştığımızı anlıyor olsak da bu belli bir ölçü değildir. Bugün, ben farzları kıldıktan sonra 500 rekat nafile kılıyorum diyen, Facebook'ta şurada burada kendini teşhir eden insanlar var. Arkadaşlar gece saat 3.30 oldu, kim teheccüde bakalım, birazdan ben teheccüde duruyorum diyen kardeşlerimiz var. Veya ey cehennemlikler, yatıp duracağınıza şu şeyi yapın diyen insanlar bile oluyor. Öyle olacağına keşke, o arkadaşımız horul horul uyusaydı da sabah namazına kalksaydı. Keşke o 5 milyon tane tesbih çekip de diğer insanlardan kendini yükseklerde görüp de şeytanla ortaklık ettiğini anlayabilseydi de o hale gelmeden sadece namaz sonrasındaki tesbihatları yapsaydı veya 100 tane okusaydı. Maalesef bunları bilmediğimiz için kul hakkı acaba nedir? araştırmadığımız için hayatımızı bilmemiz gerekenlere değil, bilmesem de olur aman bana ne diyeceğimiz şeyleri, ayrıntıları hayatımızın olmazsa olmazı haline getirdiğimiz için gereksiz geliyor bu şeyler. Biz insanlığımızda eğer zaaf gösterirsek, merhametimiz, insaniyetimiz, insani ilişkilerimiz eridiği sürece İnsanın namazı kaybolur mu? Olmaz. Ama etrafında durduğu kemik eridiğinden de o da anlamıyla birlikte kaybolup gider. Kul hakkı insani ilişkilerin zayıflığından kaynaklanır. Ve diğer insanlara karşı sorumluluklar, veballer üstlenmek anlamına gelir. Lütfen düşünün, şu kadar sene namaz kıldınız, ...nafile namazlara ağırlık verdiniz ne güzel... ...tesbihatlar, insanlar eğlenirken, zıplarken... ...siz o uzun gecelerde ağrınız belki... ...vücudunuz her tarafınız böyle zonkluyor... ...aldınız elinize tesbihi... ...Allah Allah dediniz veya zikrettiniz ne güzel... ...ne kadar acı ki tüm bu çabanız... ...tüm bu emeğiniz, gıybetini ettiğiniz... ...hakkını yediğiniz... Suratınızı gördüğünüz zaman Ekşittiğiniz Kalbini kırdığınız insanın hanesine yazılıyor Ve o zaman Sizde düşünüyorsunuz Ya ben namaz kılmıştım Bu kadar nafilelerim vardı Sadakalar ne oldu Hop öbür tarafa Bunu izlemenin acısı Öyle insanı Kendinden edecek durumdadır ki O zamanı yaşamamıza gerek yok Şimdi bile şu cümleleri kurarken siz dinlerken bile biraz hayal edelim. Sırtında malın var. Diyelim banknotlar var. E sürekli atıyorsun karşıya. Attığın kişi senin dünyada da sevmediğin, arkasından atıp tuttuğun komşun, akraban. Dedikodusunu yaptığın kişi. Paraları çarçur ediyorsun. Düğünlerde maalesef öyle kötü bir alışkanlık var ya. Birilerine gösteri yaparmış gibi paraları şöyle şık şık, şık, şık, şık oynayanların üzerine atarlar. Allah af buyursun, aynen onun gibi ondan daha da tehlikeli değil midir? Kardeşlerim, üzerimizde vebal varken ahirete ne gideceğiz? Ahirette sadece kul hakkına karşı kıldığımız namazları, verdiğimiz sadakaları ücret olarak ödeyeceğimizi düşündüğümüz zaman, kendimizden başka her insana karşı nezaketin, ve tevazumuzun neye mal olduğunu anlayabiliriz. Ben yiyemedim, al sen ye. Kiracılar iyi bilirler. Ay sonu ne yapıyoruz? Belli bir kira ödüyoruz. Ve bu kirayı verirken de, Ya Rabbi, hayırlısıyla bir ev nasibiyle neden? Kazanıyorsun, maaşının yarısından fazlasını kiraya veriyorsun. E, ev sahibinin bu konuda bir hatası mı var? Yok. Ama anlam bakımından kolay anlaşılsın diye söylüyorum kazan ver ben yiyemedim sen ye ahirette de eyvah bize Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun böyle bir iflastan dünyada iflas ettim battım e bir daha çıkma ihtimalim var ama ahirette böyle bir şey yok 60 sene namaz kıldın şu kadar oruç tuttun eşine çocuklarına komşularına veya çalıştırdığın işçine hak olarak ödüyeceksin bunları bu nasıl bir tehlike karşısındaki insana verecek sevabı olmayan biri onun günahlarını yükleniyor biliyoruz değil mi eyvah ve karşındaki insan Müslüman değildi hakkını yediğin insan kafir diyelim yine değişmiyor Allah Teala'nın adaleti ee öteki adam dinsiz fasık bakın namaz kılmayan oruç tutmayan demiyorum kafir olan, Allah'a inanmayan bir insanı da kandıramaz bir Müslüman. Evet, bir düşmanın gıybeti yapılabilir. Bir savaş stratejisi olur. Hatta insanlar savaşta birbirlerini kandırabilirler. İki düşman grup yanıltabilirler. Zaten savaşın adı budur. Ama bunun dışında bir fasık diyelim açıktan günah işliyor veya kafir de olsa insani ilişkilerini bir seviyede tutacaksın, bir Müslüman'dan zarar görmeyecek bir ateist, bir Müslüman'dan zarar görmeyecek, tahrif edilmiş o Hristiyanlığa inanan bir Hristiyan, kendini nasıl tanımlıyorsa, bir Müslüman en çok belki bundan korkacak, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbetlerinde izah buyurduğu gibi, belki siz de dinlemişsinizdir, kardeşim diyor, gıybet etmeyin, hak yemeyin, ama diyor madem diyor bunu yapacaksanız, yani artık elinizden bir şey gelmiyor, büyük bir alışkanlık olmuş, bari diyor annenin, babanın gıybetini et. Neden? Sevabın yabancıya gitmesin diyor. Allah muhafaza. Bir kafire bile kendi hakkından verebiliyorsun. O yüzden Müslümanlığımızı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bizden beklediği ölçülere, getirmeye çalışmalıyız. Getirebilir miyiz? Çok zor. Ama yaklaşmalıyız. Yani kimsenin giydiği çarşaf, kimsenin sakalı Müslümanlığının standardı olmadığı gibi hiçbir hanımefendinin tesettürü de Müslümanlığının standardını göstermez. Sakal da çarşaf da efendim görevlerden bir tanesidir. Zorunluluktur. Evet yerlerine getirildiklerinde birçok görevden ikisi yerlerine getirilmiş demektir. Ama sadece bununla bitmez. Evet ben standardı yakaladım denemez. Bir yemek düşünün. İyi bir yemek pişirebilmek için şöyle leziz tertemiz bir tereyağını masaya koymanız yeterli midir? Olur mu? E yemeğin şu malzemesi var şu içine bu katılacak benim çok iyi bir tereyağım var. Olmaz. İslam parçalanmış, zedelenmiş olarak yaşanamaz. Tereyağın yemek yapmaya tek başına yeterli olmadığı gibi ben şöyle yapıyorum, o yapmıyor. Ben şunu şunu yerine getiriyorum, o getiremiyor deyip de kendimizi cennette görmeyelim. Değerli kardeşlerim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üzerinde kul hakkı bulunan insanların hak sahibi olan o, o mazlumlardan helallik almalarını öğütledi. Eğer bunu yapmazsak, hesap gününde dengelerin değişeceğini söyledi. Zaten onunla başladık, hatırlayın. Oradan devam ediyoruz. Buyuruyor ki yine sallallahu aleyhi ve sellem, imkanı olduğu halde, zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin, kul hakkını ihlal ettiğini nasıl ifade ediyor, dikkat edin, ödeme gücü olan zengin kişinin, ödemeyi ertelemesi zulümdür, Buhari'de geçiyor. Bir insandan borç aldım, bu borcu şu gün vereceğim dedim, elimde para var ama vermedim. En önemli, en büyük zulümlerden bir tanesi. Burada ilginç bir nokta var, dikkatinizi çekmek istiyorum. Kul hakkı, bir insanın cennet ya da cehenneme gidişinde, çok önemli bir belirleyici rol oynuyor. Yani Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmanın çok ağır bir vebali olduğu da anlatılmış. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması neye bağlanmış? Benim hakkımı yedi birisi Ahmet yedi. Allah Teala Ahmet'in affını neye bağlıyor? Benim affettim dememe bağlıyor. Ya. Bu olmadıkça Allah Teala kul hakkı yiyenin günahını affetmiyor. Çünkü ilahi adalet var demiştik. Veda hutbesinde ne buyruluyor? Ey insanlar! Sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. Haram ne demek? Dokunulmazdır. Namus, mal, can, Bunların hepsi şu an konuştuğumuz mevzuya dahil mi? Evet kardeşlerim. Bugün bu kul haklarından bir tanesi, şöyle bakıp geçtiğimiz, suratımızı ekşittiğimiz insanlar var demiştim ya onlar. Fakirler ümmetimizin aslında en önemli rızık sebeplerinden. Fukarayı hor görmesi, aslında bir insanın kendi rızık kapısını daraltmasından başka bir işe yaramaz. Evet, imkanı olmayabilir, sadaka veremeyebilir ama, fukaradan birini insani ilişkiler ve merhamet bakımından altta görmek, bir Müslümanın kalitesini düşürür. Engellilerden, afet mağduru insanlara kadar toplumdaki her insana karşı, Bizden istenen insani ilişkilerimizi O seviyeye yüksek tutmaktır Ben şu kadar bunu yaptım Şunu yaptım Gece uyumadım Sabahlara kadar şöyleydim Bu Allah Teala ile kendi aranda Sen kuluna ne yaptın Onu bize söyle Bir kediye köpeğe kuşa nasıl davranıyorsun Bir balığa Bir çiçeğe nasıl davranıyorsun Şöyle yürürken bir yerlerde Etrafında çiçekler var diyelim Basmaman gereken bir yol var ama sen inadına çiçekleri eze eze gidiyorsun. Bu konuda sen haksızlık yapıyorsun ve o çiçeğin hakkını anlayamıyorsun. Çocuk senden bir şey istiyor. Oğlum veya kızım bunu yarın alacağım diyorsun. Ertesi gün oluyor. Hani anne, hani baba bana söz vermiştin. Halbuki niyetiniz neydi? Çocuğu başınızdan def etmek. Nasıl olsa çocuk. Yarım akıllı. Siz öyle zannedin. Bu sefer ne oldu? Çocuğunuzun size hakkı geçti. Susturmak için bir gün evvel yaptığınız o hareket, hem çocuğun hakkı oldu, hem de aynı zamanda kötü bir örnek oldunuz. Benim babam, annem demek ki, güvenilmez bir insan. E benim annem, babam, iyi bir insan olduğuna göre, iyi bir insan olmak için, bir şeyi yapıyor olmasam da, Sözünü yerine getirmeyeceksem de söylemem lazım diyecek. Küçücük şeyler bakın nelere gidiyor. Veremeyeceğimiz, yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermemekte sevaptır arkadaşlar. En azından bir günahtan kurtulmuş oluruz. Değerli kardeşlerim, Usseyd bin Hudayr radiyallahu anh sahabelerden çok böyle latifeli, mütebessim bir çehresi varmış. Siyerlerde okuyoruz. Bir topluluk içinde konuşuyor ve onları böyle tebessüm ettiriyor yine. Biraz latifenin dozu ileriye kaçmış olmalı ki oradan geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubukla Hudayrın radiyallahu An göğsüne şöyle hafifçe dokunmuş, ikaz etmiş yani dikkat et dercesine bunun üzerine Useyd radıyallahu an o da akıllı tabii, ey Allah'ın Resulü demiş, ben kısas istiyorum. Yani siz bana dokundunuz, böğrüm acıdı demeye getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haydi öyleyse kısas yap buyurmuş. Sen kim oluyorsun dememiş. O manzarayı bir hayal edebilir misiniz? Bir devlet başkanına siz böyle bir şey yapıyorsunuz. Gerçi korumalardan, bir milletvekili de olsa bir belediye başkanı da olsa korumalarından yanına yanaşamazsınız ayrı ama şöyle göğsüne dokundu diyelim kısas istiyorum diyeceksiniz haydi öyleyse buyurmuş kısas yap Hazreti Üseyd demiş ki radiyallahu an, efendim af buyurun ama sizin üzerinizde gömlek var benim üzerimde az önce gömlek yoktu yani o e, bana dokunduğunuzda o çubukla Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kısmını şöyle kaldırdı. Etraftakiler tabi bazıları sinirlendi. Ne yapmaya çalışıyor? Bu nasıl bir saygısızlık derken? Useydi radıyallahu an Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sadrana yapıştı, öpmeye başladı, duygulandı, ağlamaya başladı. Etraftakiler de hüzünlendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tebessüm buyurdu. Ya Resulallah dedi Ben bunu istemiştim vallahi Ebu Davud da geçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bizim için her konuda Örnek olduğunu bilen bir Müslüman Kadın veya erkek Şu anlatmaya çalıştığımız Hadis bile Tüm programı dinlemiyor olsanız Bile size yetmez mi hepimize Kim olursa olsun Hak hak hak Ama hak sadece birine vurmak değildi Birini dövmek değildi birinin parasını çalmak değildi onun hakkında yanımızda yokken konuşmakta maalesef bir kul hakkıydı maalesef diyorum keşke böyle olmasa babında değil yaşadığımız sıkıntılardan dolayı Allah muhafaza maalesef diyorum ne kötü diyorum mesela bazen söylersiniz ya ne kötü ama bu kötü olduğu için değil bize göre kötü yani sonumuz kötü kardeşlerim Bedir'de çarpışma başlamadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu başka bir rivayettir elindeki ok ile mücahitleri şöyle bir sıraya alıyor sen geri gel sen ileri git sen şu tarafa doğru gel diye aynı olay belki az önce sizlerle paylaştığımdan birkaç ay sonrasında haberi olmuş bir tanesinin bu esnada saftan ileri çıkan Sevat bin Gaziye radiyallahu an Efendimiz aleyhisselam geliyor. Onun da karnına doğru dokunuyor. Ey Sevat! Hizaya gel diye buyuruyor. Sevat, Ya Resulallah canım yandı. Allah seni hak ile gönderdi. Kısas isterim deyince hemen gömleğini açıyor Efendimiz aleyhisselam. Buyur kısas yap. Ensar, Ey Sevat diyor. Sen ne yapıyorsun? O Allah'ın Resulü adalette hiçbir beşerin diğerine karşı üstünlüğü yoktur diyor. Sevat radıyallahu. anh. Efendimiz aleyhisselam haydi kısas yap deyince hemen mübarek ellerine yapışıyor Efendimiz aleyhisselamın. Ellerini öpmeye başlıyor. Yine etraftakiler hüzün taşıyor. Niçin böyle yaptın ey sevat deyince? Görüyorsunuz ki savaşa hazırlanmış bulunuyoruz. İstedim ki ya Resulullah, benim en son anım size dokunduğum an olsun. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hayır duada bulundu diye yazılıyor. İbni Hişam'da geçmiş. Kardeşlerim insan hakkı, hürriyeti bugün çok yerde bunu Görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Slogan hale gelmiş. Bugün insan haklarından bahsedenlerin yüzyıllar öncesinde tarihlerinde nelerden bahsettiklerini hangi hak ve hürriyetleri engellediklerini iyi bilmek lazım. Hala 2021 yılındayız ve bu senede benzer şeyler olmaktadır. Kimine özgürlükten kimine işte hürriyet için şunu yapmanız gerekiyor, şu kadar fon ayırıyoruz, bunu bunu yapıyoruz diyenler milyonlarca insanı köleleştirmeye devam ediyorlar. Ama İslam bunlardan beridir, uzaktır. Vefatından önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hitabını bir delil olarak sizinle paylaşıyorum. Okuyacağım hadis... İbn-i Saad'da geçiyor, Taberi'de geçiyor. Lütfen dikkatle dinleyin. 1400 yıl küsur önce. Bir hitap. Nihayet ben de insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım. Gelsin alsın. İyi biliniz ki, benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Yani rahat olun buyuruyor. Çekinmeyin. Devam ediyor. Zira Rabbime helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam ancak bu sayede mümkün olacaktır. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek Asla benim ahlakım değildir. Ben aranızda durup, Bu sözümü tekrarlamaktan, Kendimi müstani görmüyorum buyurdu. Ve, Öğle namazı kılındı, Böyle buyurduktan sonra, Dönüp minbere oturdu, Ve aynen bu sözlerini tekrar etti. Sonra da buyurdu ki, Ya Rabbi, Ben hangi mü'mine, Ağır bir söz söylemişsem, o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi kıl. Allah Allah. Buhari'de geçiyor bu hadiste. Yani ne öğreniyoruz? Güzel dinimiz, Müslümanlara hesap gününü düşünerek yaşamayı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi öğretir, küçücük bir yavrundan yaşlanmış, Belki yemek yerken ağzını şapırdatıyor, önünü görmediği için düşüyor veya yaşlı olduğu için biraz daha alıngan davranıyor. Onun hakkında da konuşma, alay etme, dalga geçme, tepeden bakma ki bu senin komşun kafir olsa bile. Allah Allah! Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimse yani sen araç kullanırken de Müslüman olduğun belli olmalı trafikte işaretçiler işte levhalar neyse onlara uymakla bir yere gittin yemek yiyeceksin ağzını şapırdatmamakla bir mecliste birileri konuşuluyor gıybet ediliyor o meclisi terk etmek veya hayır susun gıybet ediyorsunuz diyebilmekte kılık kıyafetimizle Şöyle temiz mümkünse yırtık olabilir Fakir olabiliriz Ama tertemiz olarak Dişimiz çok affedersiniz Bir misafirliğe gittik Çoraplarımız kokmalı, kokmamalı Camiye gittiğimizde Bir hanımefendisiniz Bir kardeş grubunuz var Kur'an okuyorsunuz Yeni birileri gelmiş mesela Yeni yeni namaza başlamış Veya başlayacak Onlara güzel şeyler söylemeliyiz Müslüman olduğumuz Esnaf olduğumuz zaman da aklımıza gelmeli. Müslüman olduğumuz ve dinimizin bizden istedikleri ticaret yaparken de aklımıza gelmeli. Müslüman olduğumuz evlendiğimiz zaman hanımımıza ve kocamıza karşı görevlerimizde de aklımıza gelmeli. Sadece Müslüman olduğumuzu namazımızda Allahu Ekber derken veya tesbihi elimize aldığımız zaman hatırlarsak, Allahu Teala'nın istediği şeylerden bir kısmını yapmış ve bir kısmını yapamamış oluruz değerli kardeşlerim Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor vetfatı esnasında yani dünyadan gerçek yurda Allah Teala'ya varacağı dakikalardı diyor bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun buyurdu emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun buyurdu ve yine, iki zayıf hakkında Allah'tan korkun, dul kadın ve yetim çocuk. Sonra tekrarladı, namaz hususunda Allah'tan korkun. Ve sonra diyor, namaz, namaz diye tekrar etmeye başladı. Mübarek lisanları söyleyemez olunca, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık, güzel sesi çıkamıyor olduğu halde bile dudaklarını okumuş Hazreti Enes radıyallahu an yine diyor namaz namaz hatta diyor ruhi mübarekleri mübarek ruhu çıkıncaya kadar içten içe diyor tekrar edip durdular namaz namaz hem kul hakkının hem namazın hem de insanların hakkında hüsn zan beslemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşıyoruz. Allah Teala, biz insanları en güzel şekilde yarattı. Onlara sayıya gelmeyecek kadar, sayılamayacak kadar bol nimetler, haklar lütfetti. Bu hakların korunması için de hayatın akışını düzenledi ve bazı kanun ve kaideler koydu. Allah'ın kullarına verdiği bir hakkı çiğnemek, Allah'ı saymamaktır. Haşa, Allah korusun. Yüce Rabbimiz, kendisine karşı işlenen hata ve günahları eğer isterse, lütfederse, rahmetiyle bağışlayabildiği halde, kul hakkını bunun dışında tutmuştur. Kul hakkını affetmeyi, zulme uğrayan kulunun tercihine bırakmıştır. Dolayısıyla, herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin, evvela hangi hakkı yediyse, kimse o, ondan helallik almasını şart koşuyor. Müslim, şöyle rivayet etmiş, en belki de insanı tedirgin edecek, bizleri korkutacak, belki kendimize getirecek olan, bugün aktaracağım hadisi şerife geldik. Lütfen yüreğinizin sesini açarak dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teala mağfiret eder. Şehit olmak her birimizin bir Müslümanın kadınıyla erkeğiyle en tepede, en zirvelerdeki isteğimiz değil midir? Çünkü bir şehidin Allah katındaki derecesinin ne olduğunu Bugün ilkokul, ortaokula giden bir yavrumuz da bilecek. Ama dikkat buyurun, kul hakkını kurtaramıyor şehadet. Allah Allah! Nasıl ölüm geliyor, onu bazen fark edemeyecek halde tereyağından kıl çeker gibi canı alınıyor, de, cennette verilecek o dereceleri görünce tekrar tekrar gelip de aynı şekilde Allah yolunda, şehit olmak istiyor ama böyle büyük bir övgü sahibi eğer kul hakkı varsa onun da bedelini ödüyor. Kardeşlerim, biz iflas eden insanları dükkanı batmış, çeklerini, kartlarını ödeyememiş, iş yapamamış insanlar olarak görüyoruz. Parası vardı, şu an yok, müflis. Lakin Müslim, Tirmizi ve Ahmet'te geçen hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müflis nedir biliyor musunuz diyor. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Yani iflas eden kişi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü buna zina etti diye suç ve iftirada bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için, iyiliklerinin sevabı, şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendine yüklenir, ve neticede cehenneme atılır. Allah korusun. Ve kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ne olur şu zamana kadar bilerek, bilmeyerek kimin hakkını yediysek bizleri affeyle. O insanlarla dünyada helalleşmeyi, eğer mümkün değilse ahirete intikal etmeden onların varisleriyle helalleşebilmeyi ve bundan sonra Hiçbir kul hakkı ihlali dosyamızda olmamasını nasip eyle. Ya Rabbi ne olur kırdığımız kalpleri hakkında ileri geri konuştuğumuz insanları alay ettiğimiz küçümsediğimiz insanları ahirette davacımız olarak karşımıza çıkarma. Dünyada hayırlı işler yapanlardan eyle. Ya Rabbi. Bizi dünyada günahlarına tevbe eden ve senin de tevbelerini kabul buyurduğun insanlardan olmayı nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, kadın ve erkeklerden gelecek şerlerden, üstümüzden, altımızdan, ilerimizden, gerimizden, sağımızdan, solumuzdan ve içimizden gelecek kötülüklerden bizleri muhafaza eyle. Ne olur Allah'ım? Şu dilimizi hayır söylettir. Ne olur gıybet etmeyelim. Gıybeti bize öyle kötü göster ki iblis bizi kandırıyor. Ne olacak yani? Adam mı öldürüyorum? Zina mı yapıyorum? Ağzımdan çıkıyor bir şeyler deyip bize bunu küçük gösteriyor. Ne olur? İblise karşı bize son nefeste dahi dahil olmak üzere muvaffakiyetler, başarılar nasip eyle. Evlatlarımıza bu dualarımıza da ulaştır. Onları da hayırlı insanlarla karşılaştır. Amin, amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hazır kul hakkından bahsettik. Bir saat vaktinizi aldık. Haklarınızı helal ediniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.